Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Art Plus Feminizmin bu hafta sonu İstanbul'da gerçekleşecek Elit konuşuyor olacağız. Önümüzdeki dakikalar itibariyle MoMA'dan çıkmış çok partnerli bir işin ilk defa Türkiye'deki etkinliğinin de içinde bizim de dostumuz Açık Radyocu Yağmur Yıldırım var. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Açık dergi evet buradan sesleniyor olmak da keyifli oldu benim için. Sağ ol geldiğin için. Evet. Ben teşekkür ederim. Biz telefonla sana ulaştık ama sen yakındaymışsın. Hafta sonu da çok uzağa gitmeyeceksin Karaköy'deki SpaceDebs'te, değil mi? Evet. Olacak. Kemal Keş Mustafa Paşa Caddesi'nde. Evet. evet. Şimdi Edita bu kelimeyi ilk defa duydum mu itiraf edeyim. Çok da zaman yok hızlıca başlayalım. Ee, iyi bir, bir haber var önümüzde. Oradan bir alıntıylaayım. 2011 yılındaki Wiki Media Vakfı Vakfı e, araştırması içeriğinin yazarlarının %10'undan azının kadın olduğunu ortaya çıkarmış ve e, bir özgür ansiklopedi olmayı da aslında ki Wikipedia'nın bu yapısal e, ayrımcılığına dair de çalışmalar Art Plus Feminizm ismini taşıyan bir oluşum tarafından 3 sene önce başlatılmış vaziyette. İstanbul'daki ilk etkinlikte 5 Mart Cumartesi günü Space Debris'te e, dediğimiz gibi mimar ve editör Yağmur Yıldırım tarafından düzenlenen etkinlik deniyor. Neler oluyor Yağmur? Evet şimdi editaton nedir? Nasıl başladı? Oradan kısaca bir hikayeyi başa alırsak, editaton bir editleme maratonu, düzenleme maratonu, bir günlük bir koşu, bir gündem yaratım çabası, girişimi, müşterek bilgiler üzerine kadınlarla ilgili diye kısaca özetleyebilirim. Bu sene üçüncüsü gerçekleşiyor. Art plus feminizm, sanat artı feminizm diye bağımsız bir oluşum var. Bir üçlü tarafından, bağımsız bir üçlü tarafından kurulmuş bir etkinlik ve şundan bahsediyorlar. Aynen dediğiniz gibi ki şu anda şunu düşünmek de çok enteresan. En büyük açık bilgi kaynağı olan internette diye nitelendi Wikipedia'da şu an yüzde doksanından fazlası içerik girenlerin erkek ve tabii ki haliyle bu eril tarih yazımından Wikipedia içeriği de nasiplenmiş durumda. Ve buradaki niyette sanatın içinde olan üç kişinin girişimi olduğu için sanata da kadına da ucundan dokunan kadın tarihine, kadın hareketlerine... Ya da feminist düşünceye ucundan kıyısından dokunan Wikipedia içerikleri girerek buradaki büyük gender gap, cinsiyet ayrımcılığı boşluğunu bir şekilde doldurup dengelemek gibi sevinli bir oluşum var. Bir yandan şu da güzel. Wikipedia mo mottosunu şöyle tanımlıyor. Herkesin katkıda bulunabildiği özgür ansiklopedi. Wikipedia'nın özgürleşmesine biz de katkıda bulunalım. Hep birlikte <gülüyor> bir günlük koşalım bu maratonda gibi. Çorbada tuzumuz olsun. Evet ve şöyle de aslında güzel detaylar var. Bu üçlü ilk yola koyulduğunda 2014 yılında oluyor. Her sene bir kere 8 Mart'a komşu hafta sonunda gerçekleşiyor. Öyleymiş. Bu yıl tüm dünyada 4-6 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor. 5 Mart'ta ana etkinlik Museum of Modern Art New York'taki MoMA'da gerçekleşiyor. Biz de buna komşu olarak eş zamanlı olarak Karaköy'deki Space Devris'te yapıyoruz. Diğer iki gün içinde de birer günlük tüm dünyada oluyor. İlk yola çıktıklarında... 31 mekanda 600 katılımcıyla yola çıkmışlar ve 100 Hı -hı. yeni Wikipedia maddesi oluşturmuşlar. Bir sene içinde kayda değer bir gelişme yaşanıyor. 17 ülkede 75 farklı şehirde toplanan 1500'ün üzerinde katılımcı Wikipedia'da bir günün sonunda 400'e yakın yeni madde üretiyor. Kadınlara temas eden 500'ün üzerindeki mevcut maddeyi de geliştiriyor ya da düzeltmeler yapıyor ve bu senede 125 mekanda gerçekleşecek. Neler değişir, neler eklenir? Biz de heyecanla bekliyoruz. Aralarında Tate Britain' ...Los Angeles County Museum of Art, Philadelphia Museum of Art Library... ...Washington Kadın Eserleri Kütüphanesi gibi çeşitli mekanlarında oldu. <gülüyor> 125 mekanda gerçekleşecek. Space Debris'in de şöyle bir aslında tatlı detayı oldu... ...kendisini Fluxus Happenings çerçevesi içinde çok yönlü bir sanat mekanı olarak tanınıyor... ...ve aslında bu gerçekten bir happening gibi, bir haftalık böyle çok hızlı bir örgütlenmenin sonunda gerçekleşti. Şuna da da dayanmakta fayda var, tabii ki hani feminizm ve sanat deyince insanlar da böyle bir şüphe ortaya çıkıyor. Hani ben sanatçı değilim, ben kadın değilim, katılabilir miyim? Herkese açık, tüm cinsiyetlere, tüm cinsel yönelimlere ve katılan küratörlerin, sanatçıların... <Gülüyor> ...yazarların, düşünürlerin, meraklıların ya da erbapların katılacağı yuvarlak masa toplantısı tadında. Bu arada şuna da değineyim. Wikimedia Vakfı Türkiye grubu da gelecek ve onların da ilk etkinliği niteliğinde... Wikipedia hiç aşina olmayan, hiç kullanmamışlara da çeşitli interaktif sunumlar, öğretimler hani birazcık gözetmenlik yapacaklar gibi. Aynı gün için ha anladı bu şeyi. Mekanda onlar da olacak, olacak, olacak yani. Hani i̇ki gibi başlarız. Bir de son olarak şuna da değinmek bence tatlı olur. Space Debris'in kurucusu Seyhan şu an New York'ta ve hafta sonu ah ben de gitmişken mama olayım dedi ve hani biz momaya da aynı zamanda bir onayır bağlantı yapıp hani biz de evet. orada eş zamanlı olarak. Öyle bir şeyde yazıyordu akkeder onu soracaktım yani etkinliğin merkezine de bağlanma imkanı olacak öyle mi Space Niçin? Evet. Niçin? Niçin? Şöyle MoMA'da da eş zamanlı olarak ana etkinlikte Hı -hı. canlı yayında çeşitli tartışmalar, sunumlar, konferanslar gerçekleşecek. Hani evet. bizde biraz daha tabii ki dost masası çerçevesinde hani kim gelirse sohbet, muhabbet şeklinde değerli katılımlar da bekliyoruz. Gerçekleştireceğiz. Hem onları belki bir ihtimal yayınlayabiliriz. Hem de Space Tabris'ten bizden birisi de oradayken hani hem Doğru, biz de oraya konuk olduk. Kendisi. Aynen öyle onlar da bize konuk oldu gibi. Bir de son olarak şuna değinmek de fayda olabilir diye düşünüyorum. Uçan süpürge de bizim rüzgarımız Ankara'ya da gidiyor gibi. 7 Mart'ta da onlar bir Wikipedia etkinliği düzenleyecekler. CER Modern'de gerçekleşecek Finlandiya'nın desteğiyle. Şöyle Finlandiya'nın yönlendirmesiyle aslında onlar da böyle bir işe girişince biz bir yerde yollarımız çakışınca... Aa, biz de buna eklemlenelim oldu. Yani aslında Türkiye etkinliğine şu anda İstanbul'un ardından Ankara'da da ikinci bir ayağı olacak diyebiliriz. Evet 5 Mart'ta Karaköy'de 7'sinde de CAY Modern'de Ankara dinleyicilerimizi duyuralım. Eli Taton var dünya çapındaki evet. etkinlik. Peki şey bir sormak istiyorum aslında ben mi anlamadım emin değilim ama e, orada şeye gittiğimiz zaman e, o gün... Ee, tam olarak ne yapılacak yani hani o maddeler ya da öncesinde tespit edildi mi Wikipedia maddeleri bir anda herhangi bir katılımcı X bir katılımcı gelecek ve madde mi bulunacak bir yerden ilk önce Wikipedia'ya bir şekilde girmeyi öğrenecek işte arkasından o maddeyi yazmayı mı öğrenecek nasıl bir yöntem izlenecek burada. Güzel bir soru öncelikle şunu da söylemekte fayda var katılımcıların mobil cihazlarını ve mümkünse bilgisayarlarını getirmelerini rica ediyoruz yanlarında. Mekanlığını da kullanacağız. Tabii ki Wikipedia aşinalık derecesine göre bu da değişecektir. Ya da yazım yeteneğine. Ama hani şöyle dedik bilgisayarlarını ve içerik fikirlerini getirmelerini bekliyoruz. Belki kaynak da getirebilirler hı hı. yanlarında. Biz yardımcı olabiliriz. Wikipedia'nın örneğin rastgele diye bir maddesi var. Ona bastığınız zaman bir madde önünüze geliyor. Bunda da düzeltme yapılabilir ya da. Ben şu konuyla ilgili söz söylemek istiyorum. Bilgim var. Herkesin söyleyecek sözü vardır. Bir madde yazılabilir. onu düzeltmelerini ben zaten editörüm aynı zamanda. Wikimedia ekibiyle birlikte biz de yardımcı olacağız. Ve günün sonunda kayda değer her şekilde bir... Wikipedia içerik dengelemesi yakalamayı hedefliyoruz. Özetle böyle olacak. İçeriği açıklayacak mısınız? Peki neleri düzelttiniz? Kaç maddada değişiklik yapıldı? Neler bulundu orada mesela? Neler yakalandı? Ona dair bir açıklamanız olacak mı? Açıklayacağız. Zaten artan feminizm. Art plus feminizm de art Art and Feminizm ile eş zamanlı olarak da Twitter'dan bunu yayınlıyor. Biz de aynı hashtagde ile yayınlamaya devam ederiz. Facebook'ta Space Debris tarafından yayımlanan bir etkinlik sayfası var. Sanıyorum orada da eş zamanlı duyurulur. Ve Art and Feminizm'de bu etkinliklerin, editatonların, editörlük maratonlarının sonunda da bunu zaten duyuruyorlar. Şu kadar maddede incelendi. Şu an bunu yapmaktayız gibi eş zamanlı duyuruların yanı sıra. Biz de bunları duyuracağız ve en tatlı olan kısmına tabii ki böyle bir gündem yaratmak. Birisine sahi hakikaten neden erin, neden bu kadar içerik az, neden tarih yazımında böyle dengesizlikler var hı hı. dedirtmek diye böyle bir girişimcilik diyebilirim. Evet şimdi etkinliği konuşmuş olduk. Bu art plus feminizmin e, mesela fikri nedir? Ben az yapısal şey dedim ayrımcılığı dedim Wikipedia'nın ama %90 hakikaten abartı bir rakam. Yani Wikipedia'nın içeriği %9'u işte erkekler tarafından oluşturuluyor. Nedir? Yani hani klasik işte şey, e, Türk düşüncesi var diye erkekler tekniğe biraz daha yatkı falan bunu açıklanacak bir çağda değil artık durum. Senin fikrinle bu konuda nasıl O da bilirsin? enteresan. Evet çünkü bunun çıkış fikirlerinden bir tanesi de hem bu kadın görünürlüğünü artırmak hem de kadın editörlüğü, kadın yazarları teşvik etmek. Hani bizde de şey algısı vardır ya çok enteresan hani böyle yazı çizdi daha böyle kadın işi gibi bir algı da vardır. Hani sahada Doğru. erkekler olur bunu böyle kadınlar yazar daha böyle. Hijyenik ofislerde editörler de çoğunlukla kadındır. O da bana enteresan geldi örneğin hani bilmiyorum kadınların hiç Wikipedia'ya ayıracak vakitlerim yok, ilgilerim yok karip bunu bir düşünelim kulağınızı küpe şeklinde. Peki, Tartışmaya bu arada, açık. Evet mekanında fiziksel kısıtlamaları vardır. Kaç kişiye kadar alabilecek Space Debris? Bir de size ulaşmaları gerekiyor mu öncesinde? İstediğimiz kadar yaratırız hiçbir Peki. sıkıntı yok. Mekanla <gülüyor> telefon edebilirsiniz. <gülüyor> Facebook'taki etkinlikte biz de zaten mail bildireceğiz. Bildirmişizdir. Oradan da ulaşabilirsiniz. Her şekilde açığız. Bana da sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz sorularınızla ilgili. Evet açık radyo programcısı aynı zamanda Yağmur Yıldırım editör ve mimar bu sene üçüncüsü gerçekleşecek. Eli e, Türkiye İstanbul ayağının aslında başında duracak. 8 Mart Dünya Yemekçi Kadınlar Günü'ne komşu hafta sonunda. Şimdi önündeki veri 2015'te 75 farklı mekanda yapılmıştı. Bu sene kaç mekan demişti? 125'i aşkın mekanda 125 görünüyor şu anda. Evet e, Wikipedia maddeleri editlenecek ya da yeni Wikipedia maddeleri e, oluşturulacak İstanbul'daki etkinlik de bu Wikimedia Vakfı'da bulunacakmış. Bunu da not olarak düşelim. Evet. Kolay gelsin valla. Teşekkürler. Hepinizi bekliyoruz. En kötü bilgisayarım yanımda değil, çok vaktim yok diyen olursa da sohbete bekleriz. Bir görünmeye bekleriz, bir not göndermeye bekleriz. İçerik girmeye de bekleriz sene daha da büyüteceğiz diye düşünüyoruz Umarız. umuyoruz. Ben merak ediyorum gerçekten çıkacak bütün sonuçları Özgür Ansiklopedi'de ne gibi değişiklikler olacak da efendim? Nasıl bir ansiklopedi olacak? Teşekkürler Yağmur kardeşim. Ben teşekkür ederim.